Boş yaşam için teknoloji. Merhaba. Amerika Birleşik Devletleri'nin 45. Başkanı olan Donald Trump, yemin töreninin ardından vakit kaybetmeden White House'ın internet sitesinde iklim değişikliği ile ilgili tüm yayınları kaldırdı. Yeşil Gazetede yayınlanan habere göre, Trump yönetiminin enerji önceliklerini açıklayan Önce Amerika planı, iklim değişikliği ile ilgili hiçbir politika içermiyor. Obama yönetiminin iklim eylem planı ve Amerika'nın suları yasaları zararlı ve gereksiz olarak değerlendiriliyor. Enerji politikalarında önceliğin toprak altındaki rezervler olacağını belirten açıklama, 50 trilyon dolar değerinde petrol, kaya gazı, doğal gaz çıkarılacağı, ayrıca temiz kömür teknolojileriyle kömür sektörünün canlandırılacağı belirtiliyor. Trump, iklim inkarcılarının başında gelen bir isim. Başkanlık öncesi açıklamalarında iklim değişikliğinin Çin tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nin üretimini baltalamak için uydurulduğunu iddia etmişti. Ayrıca Trump kabinesinde Dışişleri Bakanı olarak petrol devi Exxon Mobil şirketi yöneticisi Rex Tillerson'a yer veriyor. Trump döneminin iklim değişikliği mücadelesinde bütün dünyaya daha fazla görev yükleyeceği şimdiden görülüyor. İnsan ve gezegenin sağlığını tehdit eden palmiye yağı dünyanın geleceğini tehlikeye atıyor. Türkiye'nin 2015 yılında 418 milyon dolar değerinde ithal ettiği palmiye yağı gıda, kozmetik ve temizlik sektöründe ürünlerde yaygın şekilde kullanılıyor. 2013'te Türkiye 592 bin ton palmiye yağı ithal etti. Başka bir deyişle bugün bir süpermarkete girdiğinizde gördüğünüz ürünlerin önemli bir kısmı palmiye yağı ya da palmiye yağından üretilen kimyasallar içeriyor. 418 milyon dolar değerindeki palmiye yağının neredeyse tamamı Malezya ve Endonezya'dan ithal ediliyor. Türkiye ne yazık ki dünyada bu konuda yalnız değil. Geçen 25 yılda palmiye yağı üretimi yaklaşık 6 kat artarak Endonezya'da dünyanın da en büyük palmiye üreticisi haline gelmesine neden oldu. Bu artış elbette bir anda ve kendiliğinden yaşanmadı. Üretimi arttırabilmek için palmiye yağı şirketleri yağmur ormanlarında ciddi kıyımlar yaparak araziye palmiye yağı üretmeye yönelik ekimler yaptılar. Kısaca milyonlarca hektarlık alan palmiye yağı üretimi için yok edildi. Greenpeace'in yaptığı çalışmalar 1990'dan bu yana Endonezya'da 31 milyon hektarlık yağmur ormanı alanının yok olduğunu gösteriyor. Bir başka deyişle Almanya'nın yüz ölçümü kadar yağmur ormanı yok edilmiş durumda. Gıda endüstrisinin yoğun olarak kullandığı palmiye yağı sadece insanları değil gezegeni de kanser ediyor diye açıklayan Greenpeace Akdeniz Tarım ve Gıda Kampanyası sorumlusu Tarık Nejat Dinç. Gezegenimizin en değerli varlığı yağmur ormanlarına adeta bir ur gibi saran palmiye plantasyonları uğruna bu ormanlar yakılıyor. Bunun neticesinde çok değerli karbon yutağı olması gereken bu ormanlar atmosferde ek karbon birikimi yaratarak iklim değişikliğine karşı gezegenimizi daha da kırılgan hale getiriyor. Gezegenimizin en zengin biyolojik çeşitlilik kazinesine ev sahipliği yapan yağmur ormanları gıda endüstrisinin doymak bilmeyen kar hırsına teslim edilirken Orangutanlar gibi, Sumatra kaplanı gibi eşsiz canlıların yok olma eşiğine getiriyor. Endonezya ve Malezya'dan yılda yarım milyar dolarlık palmiye yağı ithalatı yapan Türkiye, gıda endüstrisi de bu kabul edilemez çevre suçuna ne yazık ki ortak oluyor diye konuştu. Sayısız canlı türünün yaşam alanı olan yağmur ormanları insanlar için hayati bir öneme sahip. Zira ormanlar atmosferdeki sera gazını soğurarak iklim değişikliğiyle mücadele ediyor. Bu ormanlık alanların tahribi, hem buralarda yaşayan canlı türlerinin hem de insanların geleceğini tehlikeye atıyor. Sağlığımızı ve dünyamızı korumak için bu konuda söz sahibi üreticiler ve karar alıcılar palmiye yağı kullanımından vazgeçmelidir diyor Greenpeace. Kocaeli'nin Dilovası iskelesinde denize fuel oil dökülmesi üzerine İzmit Körfezi'nde 28 bölgede ortaya çıkan deniz kirliliği Yalova'nın Altınova bölgesinde bulunan Ramsar Sözleşmesi ile de koruma altına alınan Hersek Lagününe de ulaşmış durumda. Kocaeli'nin Dilovası iskelesinde denize füyloy dökülmesi üzerine İzmit Körfezi'nde 28 bölgede ortaya çıkan deniz kirliliği Yalova'nın Altınova bölgesinde Hersek Lagününe kadar varmış durumda. Yakıt sızıntısı nedeniyle karabataklar ve diğer deniz kuşları etkileniyor. Yalova Valiliği lagünde temizleme çalışmaları başlatmış durumda. Yalova Belediyesi ise zifte bulunan kuşları veteriner müdürlüğüne getirerek hayata döndürmeye çalışıyor. Veteriner olan kendisi Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman da bu çalışmalara destek verdi. Altınova ilçesinde denizcilik işletmesi sahipti. Emekli Deniz Yarbay ve Balık Adam Adnan Özçelik ise yaptığı açıklamada, "Zarar sadece körfez bölgesinde değil, tüm Marmara'yı kapsamış durumda. Asıl kirlilik güzelidir denizin altında." Denizin dibine çöken petrol sızıntısı da derhal temizlenmeli dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı limandan denize 90 ila 100 bin ton civarında fiyolol döküldüğünü çevreye verdiği zarar nedeniyle firmaya 2 milyon 100 bin liralık ceza kestiğini açıkladı. Bölgeye giden Doğa Derneği Koruma Programı Koordinatörü Itri Levent Erkol Avrupa'dan ve ülkemizdeki diğer sulak alanlardan kışlamak için bölgeye gelen su kuşları için tehlike devam ediyor dedi. Doğa Derneği'nden yapılan açıklamada da diğer akaryakıt türevlerine göre viskozitesi daha yüksek olan fuel oil'in en önemli özelliği dağıldığı tüm bölgeyi kaplaması. Deniz canlılarının besin kaynaklarının bir akaryakıt türevi ile kaplanması balıklar ve bu balıklarla beslenenleri doğrudan etkileyecektir denildi. Yeşil ve barış dolu bir gezegen direkleriyle esen kalın. Gezegenin geleceği.